Auz billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala seyidina ve senedina ve şefii'i zenubina ve mevlana Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem.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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحي لقدة من لساني يفقه قولي فأفوذ أمري إلى الله إن الله رصير للعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدده ما بالله وكما يليق بكماله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 Ya İlahe'l-Alemîn kalplerinize envar-i ve Kur'an'ı eylem-i evvel şeytanın şerrinden masum ve mahfuz eyle. Tevfikat-ı Subhane'ni bizlere var eyle. Cümlemizi cemret ve cemalullah şerefi ve şerefi ağabeyle. Amin. Bu hormati seyyidi mürselim. Rabbil Elhamdülillahi Mühterem Müslümanlar Allah için oruç tutmanın fazileti üzerinde insanın maddi manevi yapısı üzerinde icra edeceği tesir üzerinde bu sayede insanın Allah'la münasebetinin kuvvetlenmesi üzerinde durmuş ilim. Onun namütenahi nimet ve istinad ederek bir evvelki hafta bıraktığımız hususu devam ettirmek suretiyle teşriğine dair bir iki söz ve sonra vecibi olarak zimmetimize tereddütübeden orucun Ramazani Şerif ayında senenin bir ayı olarak fark kılınması meşruiyeti üzerinde durmayı düşünüyorum. Bütün ibadet taatlarımızda Rabbimizin bize yardım etmesini dilediğimiz gibi oruç vazifesini de bir hakkını eda etmede Rabbimizin inayetini diler ona sığınır, ona dahalet ederiz. Muhterem Müslümanlar! Günümüz bir kısım arızaların, insanların kalp ve kafalarını hakimiyeti ve tesiri altına aldığı gündür, devirdir. Allah'tan gelen emirler bile insanların çürü kendiseleriyle ölçülüyor, ayaklarının önünü görmeyen gözleriyle değerlendiriliyor, yarını ermeyen kafalarıyla onlar bir kısım ölçülere, mühiyaslara tabi tutuluyor. Günümüzün bu bela ve vebasından ötürüdür ki, günümüzün insanına bir şey anlatabilmek için, kısmen onun ölçülerine riayet ediyor, hatta onun sakat olarak kullandığı şeyleri kullanıyor, bu mevzuda ikna edici şeyler vermeye çalışıyoruz. âfakı ve enfüsü binlerce hadisenin her birisi birer dil ve gaybı âlemden insanın kalbine, vicdanına uzanmış birer dal olarak kainatın yaratıcısını ve mutlak amiri sözü her yerde geçer olan Hazreti Allah'ı bize anlattıktan sonra ibadeti taata ait bu kısım buna benzer hikemiyatı size nakletmeyi ben caiz sayıyorum bir mümin haddi zatında bu türlü durumlara düşmemelidir. Ama arz ettiğim gibi her gün içimizde boy gezen bir sürü tereddüt ve şüpheler karşısında kalbimizin etrafında tahşidat yapma lüzumunu duyuyoruz. Günümüzün diliyle ve anlayışıyla kalbimizde meydana gelmeye yüz tutan ve başlayan emraz etrafında, hastalıklar etrafında tahşidat yapmaya çalışıyoruz. Havamız budur ve bu havamıza göre kullanılan eda ve tarzı ifade de budur. Yanlış bir şey yapıyorsak Rabbimiz bizim ahaze etmesin. Bir evvelki derste de yanlış veya doğru bir hususa temas ettim. Oruç mutlak manada insanın daha yarım, daha eksik, daha tamam diyeceğim şekilde perhiz olarak sık sık başvurduğu hususu en mükemmel yerine getirebileceğimiz bir vecibedir. Yalnız orucun üstün tarafı o hıfzı sıha açısından, koruyucu hekimlik açısından hastalıklar gelmeden evvel sıhhatın etrafında taşidat yapmaktır. Hastalık sizi hakimiyeti altına aldıktan sonra hekime müracaat edersiniz, perhiz verir ama ya derdinize derman olur veya olmaz. Siz de ya alışkanlıklarınızı terk edebilirsiniz veya etmezsiniz. Ama oruçla siz şu mükellef olacağınız dünyaya ayağınızı attıktan sonra, akı karadan seçecek hale geldikten sonra, Elinizin önünü arkasını tefrik ve temyiz edecek hale geldikten sonra sırtlandığınız bir vazifedir ki hayata başlarken, sıhhatlı yaşamaya azmederken oruç vazifesi de beraber gelmiş oluyor. Hayatınızı koruyucu veya ileride ancak bu yolla hayatınızı koruyabilirsiniz teklifiyle karşı karşıya kalmazdan evvel. Hekimler tarafından böyle bir teklif getirilmeden evvel siz kendinizi bu duruma ayarlamış, hazırlamış müeyyye hale getirmiş oluyorsunuz. Meselenin üstünlüğünü bu zaviyeden de çeşitli zaviyeler var. Bu zaviyeden de el alma mecburiyetindeyiz. Ve bir evvelki derse başlarken perhizin insanın yemeden, içmeden bir kısım beşeri arzulardan kendisini çekip alması, bu türlü şeylere sınır koyması, hayatın, sıhhatın kendisi olduğu gibi, mide bütün hastalıkların başı, menbaı ve yuvası olduğu sözüyle, hususuyla başlamıştım. Sıhhatına dikkat eden bir insan, bilhassa sık sık oruca müracaat etmelidir. Oruç maddi zahatı tekefür etmekle beraber aynı zamanda manevi zahatı da tekefür etmektedir. Günümüzde bir aile geçindirecek, barındıracak, bir yurt, bir yuva açabilecek durumda olmayan kimseler için nefsin ve şeytanın içinde oyun oynamasına karşı en büyük kale, en muhkem kale yine oruçtur. Resul Ekrâm Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle. ''Fe innehu lehu vica'' sözüyle bunu anlatıyordu. Bir sütre bir kalkandır. Gençliğimiz, neslimiz o sütreyi sütre olarak kullanarak yaşarsam, asrımızın bela ve vebasından inşallah korunmuş olacaktır. Hususiyle günümüzde bir kısım arzu ve istekler insanımızda çok erken uyarılıyordu. Daha evvelki devirlerde 20 25 yaşında 30 yaşında insanın anlayacağı beşeri ve hayati meseleler insanın behimiyetine ve hayvaniyetine müteallik meseleler öğrenilmiş olmasına öğreniliyor olmasına rağmen günümüzde bu meseleler 7 8 yaşında 10 yaşında teferruatına kadar bilinir hale geliyor Böylesine erken uyanmış, vaktinden evvel uyanmış tomurcuklar çeşitli fırtınalar karşısında korunmazsa, onun sefaletten ve sefahatten masum ve mahbuz olarak yaşaması çok da düşünülemez. Ruhen safîlleşen bir varlığın, kalben sefalete tuçar olan bir varlığın şahsi hayatı, ailevi hayatı ve daha geniş dairede millet hayatı adına yapacağı bir şey de düşünülemez. Her gün ayrı bir beşeri, kapris, arzu ve istek karşısında iki büklüm ve rükudu olan bir insanın, aziz insanlardan beklenen, dimdik insanlardan beklenen, iradesinin hak ve davasını veren insanlardan beklenen vazifeyi yerine getirmesini ihtimal verilemez. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki, gençliğimize rehnuma gibi oruç yardım edecek. Erken uyanan arzularının önünde tahşidat yapacak. O, Rabbisine inkiyatı ı ve tezekkür etmekle meşru dairede nefsini gemlemek suretiyle ihtar edecek ki, gayri meşru dairede sen zaten elin kolun bağlıdır, elini uzatamayacaksın senin maddi ve manevi bütünlüğün, tam şahsiyetini idrak edişin, Allah'ın bir mükellef kul olarak seni huzurunda ve karşısında görmek istediği gibi O'na görünmenin yolu, iradenin hak ve davatını vermektir. Bu istikamette atacağın her adım seni Rabbine yaklaştıracak, güçlü ve mukavemetli kılacak, şahsiyetinle yaşayan bir insan haline geleceksin. Arzuların kamçılaması ve zeniki büklüm etmesi karşısında yaşadığın bir hayatta şahsiyetin olduğu iddia edilemez. O hayatı ben yaşadım diyemeyeceksin, belki zaman çöpü gibi esintilere kapılarak yaşattırıldı o hayat sana. Ve bir kütük gibi akıntının geldiği istikametin tersine doğru sen o hayat içinde aktın gittin. Elinden tuttu çektiler, ziman vurdu sürüklediler, arkadan tekmeledi ittirdiler ve sen de gittin. Sen iradenle yaşamadın. İradesiyle yaşayan insan mümin olan insandır. O haram dairesine karşı hassas, titiz yılandan, çıyandan korktuğu gibiyim. çok defa meşru dairede dahi iradesinin mevcudiyetinim bir şahsiyet taşıdığını Allah'a karşı gösterme ve ispat etme sadedinde meşru dairede dahi çok defa arzularına gem vuracak, ben bunu dahi terk ediyorum diyecektir. İşte bu insanımızın hususuyla 20. asırda çepe, çevre, salalet tarafından sarılan neslimizin manevi hayatının kayyumudur. Onu ayakta tutacak, koruyacak umdelerden, esaslardan bir tanesidir. Ve ben öbür tarafı ihmal etmemek için koruyucu hekimlik açısından orucun tekefül ettiği faydalara da parmak basmıştım. Milletimizin en sıhhatlı devirlerinde, Yeme, içme ve nefse hitap eden şeylerin çok ciddi sınırlandırıldığını biliyoruz tarihler. İctimai'nin doruğuna ulaşıldığı, askeri üstünlüğün doruğuna ulaşıldığı kanuni devrinden tarihlerde görüyoruz ki o gün insanımız sadece iki öğün yemek yemektedir. Adeta bir sahur, bir de iftar. Mükemmel devirlerimizde insan midesinin esiri değildir. Kalp işkembenin esiri değildir. Kalp cisme hakimdir. Ruh insanın maddesine hakimdir. Letaif dışa bakan insanın duygularına hakimdir. Ve insan o devirde şahsiyetli ve güçlüdür. Meşruyu da terk edebilir, gayrimeşruyu da terk edebilir. Hakimiyetinin temelinde mühim bir rükün olarak bu hususu taşımadığını kimse iddia edemez. Kuvvetli ve güçlü bir rükün bir esas, bir kaidedir. yüce bir milletin yücelme yolunda temelinde bu. Minan aleyh oruç insana bir yönüyle fazilet getiriyor. Onun şahsiyetini bütünleştiriyor. Onu aziz olma yoluna elinden tutup rehnumalık içinde götürüyor. Ve ben burada bir noktalı virgül koyup gençlerimizi bilhassa ister evli olsun ister bekar olsun hususiyle eyyam harrede sıcak günlerden hiç olmazsa pazartesi perşembe oruç tutmaya davet ediyorum. Pazartesi günü oruç tutmaya hazırlanırken daha pazardan pazar gününden şehevatın efsaniyesi kamçılandığı anda diyecek ki, bunu yapamazsın. Zira bu akşam sen öyle bir ibadete niyetlisin ki, o ibadet hakkında Cenab-ı Hak اَصَّوْمُ لِيُّ وَاَنَا اَجْزِبِهِ buyurmaktadır. O bana aittir mükafatını ben vereceğim. Rabbinle sen hemhal oluyorsun. O gece hemhal olacak, mahrem-i razı olacaksın. Halvete gireceksin. Bir yerde bulunacaksın. Tecellileriyle mes ve sermez kendinden geçeceksin. Gönlünle onunla alaka kuracaksın. Elini uzatıyor pazartesi orucu, senin pazarını kurtarıyor. Pazartesi iftar ediyorsun. Bu şuur ve ruhla. Ben bugün oruç tuttum ve bozdum. Bugün elde ettiğim sevabı, Rabbimle münasebetten doğan nur ve sırrım, Seyiz-i gelen esrarın kâkülümü okşamasınım, şefkatli, rahmetli, reafetli bir el olarak kalbimi okşamasınım. Bugün berbat edemem, sallına da nur saçacaktır senin. Ertesi gün çarşamba olacaktır, niyet etmişim perşembe oruç tutmaya. Perşembe çarşambanı omuzlayacak senin arkadan Cuman'ı omuzlayacak senin, hayatını sen hafta içinde parçalayacak, belli bölümlerinde sık Allah'la münasebet kuracak, ağzınla beraber gözünü, kulağını, dilini, dudağını da bağlayacaksın, letaibine kamçı vuracaksın, alayilliğini kemalete doğru onu koşturmaya çalışacaksın, midenin hakkını vermenin yanı başında, kalp ve ruhuna da bir cevelangah tanıyacaksın. Sizi de pervaz ettiriyorum diyeceksin. Maddi sofralar işkembem hesabına ve midemi hoşnut etme istikametinde kalkıp inmelerine mukabil kalp ve ruhumu bezlemek Allah'tan gelen akdes feyizlerle, mukaddes feyizler olacak sizin de hakkınızı veriyorum diyecek. Hayat. Allah tarafından çepeçevreti eminat altına alınacak. Bu türlü insanın suçması fazla olmayacaktır. Düşse bile kalkacak. Kalkacak ve ciddi bir inkisar içinde ara sıra dediğimiz gibi Rabbim yine düştüm. Düşmemeye niyet etmiştim ama yine düştüm. Hadiseler karşısında mukavemet edemedim diyecektir. Camimizde olan insan, orucumuzla bizimle beraber bulunan ve bu ibadetiyle her an rahmete selam çakan insan, çarşı pazar alet olup aksa dahi o yüzüstü düşeceğine, iki üklüm olacağına, bu mevzuda secdeye gideceğine ihtimal verilemez. Rabbin sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki Allah onu koruyacaktır. Allah neslimizi muhafaza buyursun. Bu her iki hususa da dikkat çektim, ona üzerinde durdum diyemem. Fakat bu mesele topyekun dünyadan, Orucun bir yönüyle bu perhiz tarafı, ruhunu, insan ruhunu ulvileştirdiği hususu tatbikatla ortaya konurken, insanın maddi yapısına mütevakkıf tarafından, yine koruyucu hekimlik açısından ele alınmakta, tatlika safasına konmakta, sağlığına konmakta ve insanlığımıza ders verilmektedir. Yogi ve mistik, az yeme, az içme, az uyuma, beşeri hislerden tecerrüt etme sayesinde, işin içinde Allah'ın rızası olmasa bile melekiyet yönünü inkişaf ettiriyor, eşya ve hadiselere meydan okur hale geliyor. Artık açlıklar, susuzluklar onu bağlayamıyor. Artık mide onun burnuna bir karca olarak takılamıyor. Artık o, o türlü sefalete düşme içinde izzet, haysiyet, gurur ve onurunu feda etmiyor. Kendini kurtarmış oluyor. Altı ay yemeden yaşayabiliyor. Giymeden yaşayabiliyor. İçmeden yaşayabiliyor. Senin oruçla elde edeceğin şeyim. Mars-ı ilahiye vesile olmayacak bir yolla yogi başka şekilde elde ediyor. Sana ışık tutuyor. Meşruğu değerlendir. Rabbin rızasını kazan. Onun seni koruması mevzunda teminatını istem. Ona dahalet et ve himayesine sığın. Sana bunu gösteriyor. Beri tarafta ise koruyucu hekimlik açısından tababet ciddi bir eğri çizerek, İnsana doğru dönüyor ve diyor ki az yiyecek, az içeceksin. Sıhhatın korunması bakımından çok yemektense az yemek daha mühim ve daha faydalıdır. Sen bu yolu intihap ettiğin zaman daha rahat yaşayacak. Hatta değil böyle Allah'ın emirleri, meşru dairede dair bir kısım isteklerinden, arzularından fedakarlıkta bulunmak suretiyle daha sıhhatlı olabileceksin. Bunun için konferanslar veriliyor hastanelerde. Yapılmış istatistikler var. Müslüman hekimlerce, hususıyla Mısır'da ve Pakistan'da Müslüman profesörlerin bu mevzuda araştırmaları var. Elimizdeki kitaplarda görüyoruz bunu. Binlerce, yüzbinlerce insan üzerinde yapılan deneme neticesinde, Hayat adına, sıhat adına orucun omuzuna alıp sırtlanıp insana getirdiği, bağışladığı şeylerin ihtişamı karşısında gözlerimiz kararıyor. Oruç bütün bir hayatı sırtlanmış getiriyor gibi. Ben burada da bir lahza durup, memleketimizde ilim yapan, ilim kültülerini işgal eden, bu mevzunun ricali sayabileceğim zevatın, Hususuyla bu mevzuya eğilmeleri intizarı ve temennisi içindeyim. Temenni sözüyle arz ettim çünkü şu ana kadar koordineli bu mevzuda yapılmış bir şey yoktur. Temenni girizgahının manasını anladınız mı? Temenni aynı zamanda hukuku mümkün olan şeyler için kullanıldığı gibi mümteni olan şeyler için de kullanılır. Zahatını temenni ederim sözü yerinde kullanılmış bir şey değildir. Ben bu sahanın ricalinin meseleye dönmesini temenni ediyorum derken biraz da mesele bana muhal gibi geliyor. Bizimkiler çok zor dönerler hakikatlara, araştırmalara çünkü sancı ister bu. Mikel heykelleri karşısında 25 sene çizmesini ayağından çıkarmamış. Ayağından çizmeyi çektikleri zaman da deri beraber çıkıvermiş. Bir Frank yaptığı tecrübeler karşısında kim bilir, kaç gece ve kaç hafta uyumadı. Edison aylarca belki geceyi gündüze karıştırdı, Ampul çıkaracağım diye. Hiçbir ilmi buluş, sekiz saat mesai yapmakla halledilmiş şey değildir. O laboratuvarlarda, mahafili ilmiyede, araştırma mafillerinde ve yerlerinde Hayatı hayata ait her şeyi unutmuş olan kimselerin işidir. Beşere onlar o hediye öyle yaptılar. İster dini i olsun, ister ilm-i sahada, zaten terminolojimize vakıf olanlar bilirler ki biz, ilim dediğimiz meseleyi dinin tercümesi ve ifadesi sayıyoruz, din ise meselenin ruhu ve letaifidir. Zira o ilmi, harici alemde vaz eden Allah olduğu gibi, onunla mütenasip hareket etmenin ifadesi olan, dince hayatın tanzim edilmesini vaz eden de kendi kulları için yine Hazreti Allah'tır. Meseleyi bir bütünlük içinde ele alıyoruz. Her şeye rağmen yine de bekliyor ve intizar ediyoruz. Bugün olmasa bile meselelerimize inanmış bir gençlik, bir nesil, Mafili li ilmiyede arjendamesiz zaman bu meselelere inileceği kanaatindeyim. Efendimizin koruyucu hekimliğe dair kendisinden şeref südür olmuş yüzlerce sözü vardır. Bana öyle geliyor ki ileride bu meseleleri anlayan hekimler tarafından bunlar kitaplara sermeşk olarak ve üniversitelerin duvarlarına da terlevha olarak yazılacak. Altın da Hz. Muhammed denecek ve onu okuyan kimseler üniversiteden içeriye girerken sözün dehşeti, azameti ve haşmeti karşısında evvela iki müklüm olacak ve diyecekler ki, nasıl bildin, nasıl ettin, nasıl gördün, on dört asır evvel biz bütün kimyahanelerimizde, laboratuvarlarımızdan varmaya çalıştığımız ufkun verasına koştun da bayrağını diktin. Sen biz daha buraya gelmeden kendine Muhammedur Resulullah dedüttün. Gençlerimizin bu işi bayraklaştıracağına inanıyoruz. Bu da insanımızın kendisine dönmesine, ruh köküne bağlı olmasına, kul ve köle olmamasına bağlıdır. Allahu Teala ve tekaadder sadzetkarip. Oruçla girdiğimiz bu girizgahtan İçten arzettiğimiz şeyleri bizlere lütfetmek suretiyle bizi aziz eylesin. Pakistan'da tecrübeler yapılıyor. İnsan vücudunda herhangi bir dengesizlik meydana getirmesi şöyle dursun, aksine insan vücuduna denge kazandırdığı görülüyor. Yüz tane sıhhatlı insan, yüz tane hamile kadın, Yüz tane hastalıklı insan, yüz tane bilmem ne tipten insan, üniversitenin bir başından giriyor, öbür başından çıkıyor, kitaplar var anlatıyor bunları. Ve istatistikler yapılıyor bu mevzudan. Bir iki kilo insanın cismaniyetine dair eksiklik meydana getirmeden başka, sıhhati ilal edici hiçbir şey olmadı. sübut bulmakla beraber, belki pek çok hastalıklarda ve arızalarda aynı zamanda şifayı tekafır etmiş olarak geldiği görülüyor. Ne şekere tesir ettiğim, ne idrar ve bevlin normal seyrinin devam etmesini engellediğini, ne hücrelerin muhtaç olduğu şeyin, hararetin, kalorinin eksildiği hususunda herhangi bir keyfiyet asla vakat tespit edilmemiştir. Ben bunları rakamlar söylemek suretiyle sizin huzurunuza getirmeyi izahı sayıyorum. Fazla sayıyorum. Ama arzu eden kimselere bunları gazetelerde, mecmualarda neşretmek suretiyle gösterebiliriz. İstatistikler var. Ben 500 sayfalık bir kitapta bu mevzuda yapılmış istatistikleri size getirebilirim. Orucun insanın lehinde işlediğine dair. Siz bir mide ve on iki parmak ülseriyle meseleye karşı çıkacaksınız. Kim demiş, hekim azık, bu adam oruç tutmasın dedikten sonra Allah ona oruç tut diyecek. Kim söylemiş bunu? Famen kânemin kum meryeden aval sefer Kim oruç hastalığına zarar veriyorsa veya seferdeyse başka günler oruç tutar o. Ne zaman tutar? Meçhul ve menkür kelimelerle ifade ediliyor. Ne zaman saat bulursa o zaman tutarız. Saat bulmazsa tutmaz. Biz istatistikleri onların neticesini gösterebiliriz. Ama namazın, oruçun aleyhinde sırf ilhadın ve inkarın ifadesi olarak bulunan kefere ve fecere sureti katiyede yarım satırlık bir şey gösteremeyeceklerdir. Bu mevzuda bir hususu tekrar müsaadenizle, huzurunuza getirmek istiyorum. Ben dinin karşısında olan insanların, din kabul etmeyen insanların din adına, Ziya ı ifadesiyle mükaf bir cehalet içinde bulundukları kanaatindeyim. Sadece bilmiyorlar değil, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar, bu müzaaf cehalet. Bilmediklerini bilmiyor ve kendilerini biliyor zannediyorlar. Bu da mükemmel bir cehalettir. Bunda cehalet buğutlaşmıştır. Ve bu cehaletin dermanı yoktur. Maalesef münevver tabiri kullanıldığı için aynı tabirle ifade edeceğim. Başımıza musallat bir kısım kimselerin hususiyle din adına ve kendi kökü adına durumu bundan farklı değildir. Cehli, mük'ab içindedirler ve bir şey bilmemektedirler. İsterseniz, din aleyhinde atıp tutan, hükümler kesen kimselere sorunuz siz. Bu dinin birinci planda öğrenilmesi gereken kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu birkaç yüz sayfadan ibarettir. Kendisini veren bir insan bir tefsiriyle bir iki ayda okuyabilir. Çeşitli megafonları karıştırmalarına rağmen acaba Allah'ın kitabını bir tefsiriyle okudular mı? Katiyen. Ama hüküm veriyorlar. Hüküm veriyorlar öyleyse sen bil. Başında dahi olsa bil ki ben mühendislik hesabına hüküm verdiğim zaman, doktorluk adına hüküm verdiğim zaman, hatta siyaset adına hüküm verdiğim zaman, nasıl kınanacağım, nasıl çevre bana sesini kes terbiyesizlik etme diyeceklerdir. Tevabeti, hendeseyi, matematiği inkar ettiğim zaman nasıl üzerime çullanıp sesimi kesecekler? Bu kefere ve fecerenin durumu da aynı olmalıdır. Sen bunu çok iyi bilmelisin. Din başlı başına gayret isteyen, ciddiyet isteyen, üzerinde teammül, taammuk ve isteyen hayati bir mevzudur. Onun daha ilk mektep talebesine has tersi olan Kur'an'ı okumamış bir insanın, akademik seviyede onun usulüne, usulü tefsirine, usulü fıkına müteallik, meseleler hakkında hüküm ve beyanda bulunması, çok ciddi bir hasta karşısında karşıdan nabzını sayıyor, kalbini dinliyor gibi hüküm kesme gibi cehalet adına bir hükümdür. Bu sizin başbakanınız olsa da onun için böyledir. Üniversitede hocanız olsa da böyledir. Lisede hocanız olsa da böyledir. Din adına hüküm kesip biçtikleri zaman hüküm vereceksin. Cehaletini izhar ediyor. aceleden hüküm veriyor. Tedbirsiz ve dikkatsiz insandır. Laubali ve gayri ciddidir. Çocuğuna teslim etmek aynı zamanda tehlikelidir. Diyeceksin. Hain de olabilir o. İnsan herhangi bir mevzu hakkında leh ve aleyhinde hüküm verirken, araştırmış olarak hüküm vermelidir. Ve işte, ister itikadiyatına ait, ister ameliyatına ait, ister muamelatına ait dinimiz, günümüzde bir kısım na meseleyi biliyormuş gibi hakkında hüküm biçenler tarafından, halkımızın ifaline sebebiyet vermekte bağıdı olmaktadır. Allah onların çatlak seslerini kessin, bağışlayın. Na teda beca sözlerle ifade ettim bunu, bağışlayın. Onların sesini kessin ve milletimizi de ifalatu ve tesbilattan muhafaza buyursun. Allah neslimizi ve gençliğimizi korusun. Muhterem Müslümanlar, Maddi manevi büyük yumun ve bereketleri tekeffül etmiş bulunan dinin bütün erkanı maddi ve manevi hayatımız için pek çok şeyler getirdiği gibi. Onun bir parçası olan oruç o da pek çok şeyleri tekeffül etmiş ve hayatımıza kazandırmaktadır. Bu orucu biz Allah'ın farzı olarak Ramazan-ı Şerif'te tutarız. Oruç Ramazan-ı Şerif'te bir takvanın, bir sabrın, bir günahlardan temizlenmenin ifadesi olarak eda edilir, yerine getirilir. Oroç ayetinin arkasında, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sözü bunu ifade etmektedir. Allah bu fermanıyla bize şunu anlatıyor. Oroç sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Onun aleyhinde aleyhinde söz söylemeler olacaktır. Siz orucu tutun, işin hakkal yakinini yapın, doğrudan doğruya yaşayın, ta takvaya ermiş olasınız. Yani, yani şeriatı fıtriyede orucun oynadığı rolü anlamış olasınız. Takva odur. Kainatta dönen dolaplar arasına girme ve onlara çarpmadan hareketini ayarlayıp ona göre hareket etme demektir takva. Takva şeriatı fıtriyenin esrarlı kanunlarını bilme demektir. Takva tecrübelerle Allah'ın sana yüklediği emirlerin esrarını ve hikmetlerini kavrama, eşya ve hadiselerin içine nüfuz etme demektir. Ve takva bu istikametteki yaptığın araştırmalarla, Rabbin namütenayi insanları karşısında coşan gönlünle Rabbine karşı kulluk yerine getirme demektir kapağını kaldırdığın her hadisenin verasından, seni iki büklüm edebilecek tablolarla karşılaştığından ötürü ma arafna ke hakka marifetike demektir takvam. Her gün ayrı bir incelikle, keşfettiğin şeyin sana ilfan adına getirdiği bir şeyle Rabbin karşısında saygı duymak demektir. Biz takvayı böyle anlıyoruz kelimenin karakteristik durumundan. Böyle anlıyoruz. Takva ilim adına araştırma, bunu yapmayan müttaki olamaz. İlim adına araştırdığı her şeyle Rabbisi karşısında belli iki büklüm olma, bunu yapmayan müttaki olamaz. Binaenaleyh ne kupkuru, kat katı ve sığ bir ilmilik, ne de aynı zamanda içe doğru bir derunilik, bunların hiçbiri tek başına takva değildir. Takva, vikaye ilahiye, himaye ilahiyeye girme demektir takva şeriatı fıtriyenin kanunlarından istifade etmem, ilahi çarklar içinde esrarlı kapılar arasından geçer gibi çarpmadan yürümektir. Yükselen merdivenlere binme, ayağını kaptırmadan âlâ illiğini insaniyete çıkmaktır. Oraya layık hale gelmektir. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَتَّقُونَ Bu oruç size bunu getirecektir. Kur'an'ı basit şekliyle almayın. Onda besatet yoktur, derinlik vardır. Zihni besadetinizin adesesiyle, menşuruyla onu görmekten kaçının. İlahi vahyin havası içinde onu görmeye ve anlamaya çalışın. Ve Allah Celle Celaluhu ve'lemu ennallaha ma'al müttekin. Unutmayın Allah müttakilerle beraberdir. Harici aleme karşı vazifesini yapmış, nefsini mükemmelleştirmeye ve bütünleştirmeye gitmiş insanla beraberdir. İnna Allah يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah müttakileri sever. Ve yine Allah buyuruyor. Kur'an, hüdelil müttakîn, o da müttakilere hidayettir. Kur'an'ı kim anlayacaktır? İnsan, kainat ve deruni iç alemi bütünlüğüne varan kimseler. Kendinden habersiz olanlar, kainatı görüp bilemeyenler, insan meçhuluna inemeyenler, Kur'an onlar için kâfi, vafi hidayet kaynağı olmayacaktır. Kur'an'dan gerektiği gibi istifade edebilmem, bu üç renkli tekin esrarını anlamaya bağlıdır. İnsan, kainat ve insan derunu veya o derundaki sızlamaların ifadesi olan vahyi, semavi nahamâtı Kur'aniyem. Allah Celle Celaluhu gönlümüzü bununla mamur kılsın, bizi aziz eylesin. Bunun adı Ramazan, ben şimdiye kadar Ramazan demedim, sadece orucun ve iradenin hakkını vermenin üzerinde durdum. Bunu ilahi prensipler içinde formüle edilmiş şekliyle el aldığımız zaman karşımıza Ramazan çıkıyor. Ramazan orucunu tutacak ve bize medet versin diye pazartesi, perşembeye orucu serpiştirecek, her ay içinde yine aynı dilek şeyler Rabbimize müracaat edecek, kapısında durduğumuzu ve mevcudiyetimizi kendisine duyuracağız. İnsan bu sayede Rabbisine yaklaşacak. Allah Celle Celaluhu Kudsi hadisinde öyle buyuruyor. وَمَا yazalu عَبْدُنْ يَتَقَرَّبُوا اِلَيَّ حَتَّى اَحْبَبْتُهُ اَوْ hatta اُحِبُّهُ Fayda ahpabtu, kuntu seme onu, lâzi yeme onu, ve baceru onu, lâzi yebseru ve jdirishu onu, lâzi ve yedu onu, lâzi yaptishu onu, kamaqar. <gülüyor> İnsan nafila ibadetle bana yaklaşır, belli bir noktaya ulaşır ki artık ben onu severim buyuruyor Allah. Bir kere de ben onu sevdimi gören gözü olurum, işiten kulağı olurum yürüyen ayağı tutan eli, onu o mevzuda medet resan olurum. Yani ona doğruyu gösteririm. Muhit ilmimle doğruyu gösteririm. Basiretinde yanılmaz o. Doğruyu duyururum, inhirablardan korurum. Doğruya doğru yürütürüm. Doğruyu tuttururum, yanlışı eline vermem ve yanlışla onu meşgul etmem. Siz Allah'a öyle yaklaşacaksınız ve işinizin Allah tarafından tedviri tedbir içinde yürüdüğünü görecek. Huzur ve saadet ve kalbi itminana kavuşacaksınız. Bu vazifeyi yapacak ve böyle olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Size söz verdiğim bir hususu şahhatiyle alabildiğine, şerhiyle, tefsiriyle olmasa bile fakat küçük fikir verici maiyetten Belli hususi hatlarıyla intikal ettirip, bu mevzuda kısaca kesmek istiyorum. müeyyidat dünyaya geçecek. Dini omuzunda taşıyan mühim iki esası, bundan sonraki derslerde anlatmaya düşünüyorum, onu anlatmaya çalışacağım. Bizim zimmetimizde bir farz bir vecibedir, Allah tarafından teklif edilmiş bir mükellefiyettir. Bu mükellefiyeti biz yerine getiririz. Allah'ın ölçülerine riayet içinde. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın tebliğatına harfiyen riayet içinde yerine getirmeye çalışırız. İbadetü taat biz eli kolu bağlı bir bakıma mecburi mükellefleriz. Rabbimize bir kere inandıktan, Kur'an'ın onun kelamı olduğunu kabul ettikten sonra bu mevzuda harfiyen yapacağımız şeyleri, Allah'ın emirlerine tevfiken yapma mecburiyetindeyiz. Allah adına yapılan ibadet-ü taat, işlenen işler, Cenab-ı Hakk'ın emirleri istikametinde yapılmıyorsa, Rabbin emirlerini yaparken yine Rabbin emirleri istikametinde yapılmıyorsa, yümünden, bereketten, hayırdan mahrum olacaktır. Hareket ve davranışlarınızda birinizin bin olmasını arz ediyorsanız, Rabbin emirlerine tevfikken hareket edeceksiniz. Rabbiniz günde beş vakit namazı size fark kılmıştır. Her namaz kendi vakti içinde kılınacaktır. Bunu kılma, Rabbin rahmetine kavuşma mevzuunda sırlı bir kilidi açma demektir. Açtığınız zaman ulaşacaksınız. İmkan el verirse fezdeki halinde buradaki hususu arz edeceğim. Rabbiniz size zekatı farz kılmıştır. Bu zekatı yine Rabbinizin emirleri istikametinde eda edeceksiniz. Bazı malınızdan kırkta bir vereceksiniz. Bazısından onda bir vereceksiniz, öyle emir vermiş. Sizin malınıza o türlü vergi tarih etmiştir. Bazısından da beşte bir vereceksiniz. Bazısından da yirmide bir vereceksiniz. O size nasıl bir vergi usulü getirdiyse vergi mevzunda sizi nasıl mükellef kıldıysam, emirlerine davranışlarınızı uydurarak öyle hareket edeceksiniz, ta yeni bir sırlı kilidi dahi açmış olasınız. Her ibadet rahmetle münasebetiniz babında bir anahtar gibidir, açar Rabbin rahmet kapılarını ve o rahmetle siz yüz yüze gelirsiniz. Bunun gibi Beytullah'ı ziyaret etmem, o haç mevsiminde yapılacaktır. Orada sizin bir kısım mükellefiyetleriniz olacaktır. Kurban keseceksiniz ve orada keseceksiniz. Burada kesseniz bir dişliği yerine getirmediğiniz için kilit açılmayacaktır. Arap'e günü Arafat'ta bulunacaksınız. Onu aksatsanız kilit açılmayacaktır. Müzdelife gecesi Müzdelife'de bulunacaksınız. Mina gecesi Mina'da bulunacak ve bayram günü Akabe'de şeytana taş atacaksınız. Bunlardan bir tanesini aksattığınız zaman, sizi bir koridorda rahmete doğru götüren ve giderken karşınıza çıkan yüzlerce binlerce kapılar vardır. Bu kapıların açılmasına mani olacaktır. Açamayacak ve rahmetle münasebet kuramayacaksınız. Rabbinizin rahmetiyle münasebet kurmaya giderken, kulluğu O'nun emirler istikametinde yapacaksınız. Kurban mı denmiş ve orada mı denmiş, orada kesileceksiniz. Din adına, ferdin ruhi hayatını ve kalbi hayatını öldürmeye matuf, bu türlü şeylerden, yılandan, şiandan kaçıyor gibi kaçacaksınız. Ali'nin, velinin beyan ve sözüne değil, mefkari mevcudat Efendimiz'in beyan ve sözleri içine ineceksiniz. Bunu kitapta, sünnette ve fıkıhta araştıracaksınız. Belli bir havanın, belli bir esintinin, zimalarda hastalık meydana getirdiği insanlara sormayacaksınız. Allah'a ve Resulullah'a ve kütübü fıkıya'ya müracaat edeceksiniz. Siz size getirilen her şeyin kitapta yerinin olup olmadığına bakacaksınız. Ve işte bunlardan bir tanesi de, Namaz ve niyazınızda güneş takımüne göre veya güneşin seyrine göre, daha doğrusu küre arzın dönüşüne göre, güneşin vaziyet almasına göre ayarlanma bir esas olarak getirildiği gibi, oruç tutmanızda da hilal bir esas olarak getirilmiştir. Güneş doğmadan sabah namazını kılacaksınız. Güneş doğduktan sonra bıraktığınız zaman onu günah-ı kebair işlemiş olacaksınız.